faziletleri Muhammed Aleyhisselam'ın faziletlerini bildiren yüzlerce kitap vardır. Fazilet üstünlük demektir. Üstünlüklerinden bazıları aşağıda bildirilmiştir. 1. Mahluklar içinde ilk olarak Muhammed Aleyhisselam'ın nuru ve ruhu yaratılmıştır. 2. Allahü Teala onun ismini arşa, cennetlere ve yedi kat göklere yazmıştır. 3. Hindistan'da yetişen bir gülün yapraklarında "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" yazılıdır. 4. Basra şehrine yakın bir nehirde tutulan balığın sağ tarafında Allah sol tarafında Muhammed yazılı olduğu görülmüştür. 5. Muhammed Aleyhisselam'ın ismini söylemekten başka vazifesi olmayan melekler vardır. 6. Meleklerin Hazreti Adem'e karşı secde etmeleri için emir olunması alnında Muhammed Aleyhisselam'ın nuru bulunduğu için idi. 7. Allahu Teala bütün peygamberlere Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğini ayrıca ümmetlerine zamanına yetiştikleri takdirde ona inanmalarını emretmeyi bildirdi. 8. Dünyaya geleceği zaman çok büyük alametler görülmüştür. Tarih ve Mevlid kitaplarında yazılıdır. 9. Dünyaya geldiği zaman, göbeği kesilmiş ve sünnet olmuş görüldü. 10. Dünyaya gelince, şeytanlar göğe çıkamaz, meleklerden haber çalamaz oldular. 11. Dünyaya geldiği zaman, yeryüzündeki bütün putlar, tapınılan heykeller, yüz üstü devrildiler 12 Beşiğini melekler sallardı 13 Beşikteyken gökteki ay ile konuşurdu mübarek parmağıyla işaret ettiği tarafa meylederdi 14 Beşikteyken konuşmaya başladı 15 Çocuk iken açıklarda gezerken Başı hizasında bir bulut da, birlikte hareket ederek, gölge yapardı. Bu hal peygamberliği başlayıncaya kadar devam etti. 16. Her peygamberin sağ eli üstünde, nübüvvet mührü vardı. Muhammed aleyhisselamın ise, mübarek sırtı ortasında, sol küreye yakın, kalbi üzerindeydi. 17 önünden gördüğü gibi arkasından da görürdü 18 aydınlıkta gördüğü gibi karanlıkta da görürdü 19 tükürüğü acı suları tatlı yaptı hastalara şifa verdi bebeklere süt gibi gıda oldu 20 gözleri uyurken kalbi uyanık olurdu bütün peygamberler de böyleydi 21. Ömründe hiç esnemedi. Bütün peygamberler de böyleydi. 22. Mübarek teri, gül gibi güzel kokardı. Bir fakir kimse, kızını evlendirirken, kendisinden yardım istemişti. O anda verecek şeyi yoktu. Küçük bir şişeye, terinden koyup verdi. O kız, yüzüne başına sürünce, Evi misk gibi kokardı. Evi, Güzel kokulu ev adıyla meşhur oldu. 23. Orta boylu olduğu halde Uzun kimselerin yanındayken, Onlardan yüksek görünürdü. 24. Güneş ve ay ışığında yürüyünce, Gölgesi yere düşmezdi. 25. Bedenine ve elbisesine, Sinek, sivri sinek ve başka böcekler konmazdı. 26. altı. Çamaşırları ne kadar giyerse giysin, hiç kirlenmezdi. 27. Her yürüdüğü zaman, arkasından melekler gelirdi. Bunun için, hesabını önden yürütür, arkamı meleklere bırakın, buyururlardı. Yirmi Taş üstüne basınca, taşta ayağının izi kalırdı. Kum üstünde giderken, hiç iz bırakmazdı. Abdest bozduğu zaman, yer yarılıp, bevl ve benzerleri toprak içinde kalırdı. Bütün peygamberler de böyleydi. 29- İnsanlar ve melekler içinde, en çok ilim ona verildi. Ümmî olduğu halde. Yani kimseden bir şey öğrenmemiş iken Allahü Teala ona her şeyi bildirmiştir. Adem Aleyhisselam'a her şeyin ismi bildirildiği gibi ona her şeyin ismi ve ilmi bildirilmiştir. 30. Ümmetinin isimleri, cisimleri ve aralarında olacak şeylerin hepsi kendisine bildirildi. 31. Aklı bütün insanların aklından daha çoktur. 32. İnsanlarda bulunabilecek bütün iyi huyların hepsi, ona ihsan olundu. Büyük şair, Ömer İbn-i'l-Fârı'da, Resûlullah'ı niçin methetmedin? dediklerinde, Onu methetmeye gücüm yetmeyeceğini anladım, Onu methedecek kelime bulamadım, demiştir. 33 Kelime-i Şehadette, ezanda, ikamette, namazdaki teşehhütte, birçok dualarda, bazı ibadetlerde ve hutbelerde nasihat yapmakta, sıkıntılı zamanlarda, kabirde, mahşerde, cennette ve her mahlukun lisanında Allahü Teala onun ismini kendi isminin yanına koymuştur. 34 Üstünlüklerinin en üstünü Habibullah olmasıdır. Allahü Teala onu kendisine sevgili dost yapmıştır. Onu herkesten her melekten daha çok sevmiştir. İbrahim'i halil yaptım ise seni kendime habib yaptım buyurmuştur. 35 Sana Razı oluncaya kadar yeter deyinceye kadar her dilediğini vereceğim. Duha suresi 5. Mealindeki ayet-i kerime Allahu Teala'nın peygamberine bütün ilimleri, bütün üstünlükleri, ahkâm-ı İslamiyeyi, düşmanlarına karşı yardım ve galebe, ve ümmetine fetihler, zaferler ve kıyamette her türlü şefaat ve tecelliler ihsan edeceğini vaad etmektedir. Bu ayeti kerime geldiği zaman Cebrail aleyhisselama bakarak ümmetimden birinin cehennemde kalmasına razı olmam buyurdu. 36. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de her peygambere kendi ismiyle Muhammed aleyhisselama ise Ey resulüm ey peygamberim diye hitap etmiştir. 37. Gayet açık, kolay, anlaşılır bir şekilde arabi lisanının her lehçesiyle konuşurdu. Çeşitli yerlerden gelip soranlara onların lügatı ile cevap verirdi. İşitenler hayran olurlardı. Allahü Teala beni çok güzel yetiştirdi. Buyururdu. 38. Az kelimelerle çok şey anlatırdı. Yüz binden ziyade hadisi şerifi onun cevamiülkelim olduğunu göstermektedir. Bazı alimler dediler ki, Muhammed aleyhisselam İslam dininin dört temelini dört hadis de bildirmiştir. Ameller niyete göre değerlendirilir ve Helal meydandadır, haram meydandadır. Ve, davacının şahit göstermesi ve davalının yemin etmesi lazımdır. Ve, bir kimse, kendine istediğini, din kardeşi için de istemedikçe, imanı kâmil olmaz. Bu dört hadisten, birincisi, ibadet, ikincisi, muamelat, üçüncüsü, husumat, yani adalet işleri ve siyaset, dördüncüsü de adab ve ahlak bilgilerinin temelidir. 39. Muhammed Aleyhisselam masun ve masum idi. Bilerek ve bilmeyerek, büyük ve küçük, 40 yaşından evvel ve sonra hiçbir günah işlememiştir. Çirkin hiçbir hareketi görülmemiştir. 40 Müslümanların namazda otururken "Esselamu aleyke ey Muhammed ve rahmetullahi" okuyarak Muhammed Aleyhisselam'a selam vermeleri emrolundu. Namazda başka bir peygambere ve meleklere karşı selam vermek caiz olmadı. 41. Sen olmasaydın hiçbir şeyi yaratmazdım, buyuruldu. 42. Başka Peygamberler kafirlerin iftiralarına kendileri cevap vermiştir. Muhammed aleyhisselama yapılan iftiralara ise Allahü Teala cevap vererek onun müdafaasını yapmıştır. 43. Muhammed aleyhisselamın ümmetinin sayısı başka Peygamberlerin ümmetlerinin sayıları toplamından daha çoktur. Onlardan daha üstün ve daha şereflidirler. Cennete gideceklerin üçte ikisinin bu ümmetten olacağı hadisi şeriflerde bildirilmiştir. 44. Resulullah'a verilecek sevaplar diğer peygamberlere verilecek sevaplardan kat kat ziyadedir. 45. Kendisini ismiyle çağırmak, yanında yüksek sesle konuşmak, Uzaktan kendisine seslenmek, yolda önüne geçmek, haram edilmiştir. Başka peygamberlerin ümmetleri, kendilerini isimleriyle çağırırlardı. 46. Cebrail aleyhisselamı, melek şeklinde iki kere görmüştür. Başka hiçbir peygamber, onu asıl şeklinde görmemiştir. Kendisine, Cebrail aleyhisselam, 24 bin kere gelmiştir. Başka peygamberlerden en çok Musa aleyhisselam'a gelmiştir. Bu geliş 400 defa vaki olmuştur. 47. Allahü Teala'ya Muhammed aleyhisselam ile ant vermek caiz olup başka peygamberlerle ve meleklerle caiz değildir. 48. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra zevcelerini başkalarının nikahla almaları haram edilmiş. Bu bakımdan müminlerin anneleri oldukları bildirilmiştir. 49. Nesep ve sebep bakımından yani kan ve nikah bakımından olan akrabalığın kıyamette faydası yoktur. Resulullah'ın akrabası bundan müstesnadır. 50. Resulullah'ın ismini almak dünyada ve ahirette faydalıdır. Onun ismini taşıyan hakiki müminler cehenneme girmeyecektir. 51. Onun her sözü, her işi doğrudur. Her içtihadı Allahü Teala tarafından doğrulanır. 52. Onu sevmek herkese farzdır. Allahü Teala'yı seven beni sever buyurmuştur. Onu sevmenin alameti dinine, yoluna, sünnetine ve ahlakına uymaktır. Kur'an-ı Kerim'de "Bana uyarsanız Allahü Teala sizi sever." demesi emrolundu. 53. Onun ehlibeytini sevmek vaciptir. Ehlibeyt'e düşmanlık eden münafıktır buyurmuştur ehlibeyt zekat alması haram olan akrabasıdır bunlar zevceleri ve dedesi Haşim'in soyundan olan müminlerdir ki ali'nin Ukayl'in, cafer tayyar'ın ve abbas'ın soyundan olanlardır 54 hesabının hepsini sevmek vaciptir benden sonra Esabıma düşmanlık etmeyiniz. Onları sevmek beni sevmektir. Onlara düşman olmak bana düşman olmaktır. Onları inciten beni incitmiş olur. Beni inciten de Allahü Taalee incitir. Allahü Taalee kendisini incitene azap yapar. Buyurdu. 55. Allahü Taalee Muhammed aleyhisselama, gökte iki ve yerde iki yardımcı yaratmıştır. Bunlar, Cebrail, Mikail, Ebu Bekr ve Ömer'dir. Radıyallahu teâlâ anhum ecmain. 56. Erkek kadın, büyük yaşta vefat eden herkese, kabrinde Muhammed aleyhisselam sorulacaktır. Rabbin kimdir denildiği gibi Peygamberin kimdir de denilecektir. 57. Muhammed aleyhisselamın hadisi şeriflerini okumak ibadettir. Okuyana sevap verilir. 58. Mubarek ruhunu almak için Azrail aleyhisselam insan şeklinde geldi. İçeri girmek için izin istedi. 59. Kabrinin içindeki toprak her yerden ve kâbeden ve cennetlerden daha eftaldir. 60. Kabirde bilmediğimiz bir hayatla diridir. Kabirde Kur'an-ı Kerim okur, namaz kılar. Bütün peygamberler de böyledir. 61. Dünyanın her yerinde Resulullah'a salavat okuyan Müslümanların selamlarını işiten melekler, kabrine gelip haber verirler. Kabrine her gün binlerce melek ziyaret eder. 62. Ümmetinin amelleri ve ibadetleri her sabah ve akşam kendisine gösterilir. Bunları yapanları da görür, günah işleyenlerin aff olması için dua eder. 63. Kabrini ziyaret etmek, kadınlara da müstehaptır. Başka kabirleri ise, yalnız tenha zamanlarda ve müslümana yakışan kıyafetle ziyaret etmeleri caizdir. 64. Diri iken olduğu gibi, vefatından sonra da, dünyanın her yerinde, her zaman, ona tebessül edenlerin, yani onun hatırı ve hürmeti için isteyenlerin duasını Allahü Teala kabul eder. 65. Kıyamet günü kabirden ilk önce Resulullah kalkacaktır. Üzerinde cennet elbisesi bulunacaktır. Burak üzerinde mahşer yerine gidecektir. Elinde Liva Ülham denilen bayrak olacaktır. Peygamberler ve bütün insanlar bu bayrağın altında duracaktır. Hepsi bin sene beklemekten çok sıkılacaklardır. İnsanlar sıra ile Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa peygamberlere Aleyhiüsselam gidip hesaba başlanması için, şefaat etmelerini dileyeceklerdir. Her biri özür bildirerek Allahü Teala'dan utanıp korktuklarını söyleyecekler ve şefaat etmekten çekinecekler. Sonra Resulullah'a gidip yalvardıklarında o secdeye varıp dua edecek ve şefaati kabul olacaktır. Önce onun ümmetinin hesabı görülecek, en önce sırattan onlar geçecek en önce cennete gireceklerdir. Her gittiği yeri nurlandıracaklardır. Hazreti Fatıma sırattan geçerken herkes gözlerini kapasın. Muhammed aleyhisselamın kızı geliyor denecektir. 66 altı. altı yerde şefaat edecektir. Birincisi Makam-ı Mahmud denilen şefaatiyle bütün insanları, mahşerde beklemek azabından kurtaracaktır. İkincisi, şefaati, çok kimseyi cennete sokacaktır. Üçüncüsü, azap çekmesi lazım olanları, azaptan kurtaracaktır. Dördüncüsü, günahı çok olan mü'minleri, cehennemden çıkaracaktır. Beşincisi, sevabı ve günahı müsavi olup, Araf denilen yerde bekleyenlerin, cennete gitmelerine şefaat edecektir. Altıncısı, cennette olanların derecelerinin yükselmesine şefaat edecektir. Altmış yedi. cennette bulunduğu makamın ismi, vesiledir. Burası, cennetin en yüksek derecesidir. Cennette bulunan herkese, Birer dalının uzandığı Sidretül Münteha ağacının kökü oradadır. Cennettekilere nimetler bu dallardan gelecektir. İstiğfarı. Peygamber Efendimiz yaratılmışların en üstüne olduğu gibi Allahü Teala'yı hakkıyla tanıyıp ondan en çok korkanı iyiydi. Cenab-ı Hak onu Günah işlemekten muhafaza buyurduğu halde o hiç durmadan ibadet eder, Allahu Teala'ya dua ve istiğfarda bulunurdu. Gecenin evvelinde yatsıdan sonra uyur, sonunda da ibadet ederdi. İbn Abbas şöyle anlatır: Bir gece müminlerin annesi Hazreti Maimune'nin evinde misafir oldum. Rasulullah gece yarısına kadar yahut biraz önce veya sonrasına kadar uyuyordu. Sonra uyanıp oturdu. Eliyle yüzlerinden uyku izlerini giderdi. Kalkıp asılı duran su ibriğini alıp abdest aldı. Ali İmran suresi sonundan 10 ayeti kerime okudu ve namaza durdu. Ben de kalkıp, Rasulullah'ın aldığı gibi abdest aldım, ve namazda, o serverin yanına durdum. Rasulullah iki rekat namaz kıldı. Sonra, iki rekat daha kıldı. Arkasından, tekrar iki rekat daha kıldı. Sonra, vitir namazına durdu. Bunu müteakip, Sabah ezanı okununcaya kadar yattı. Sonra kalkıp tekrar iki rekat namaz kıldı ve mescide çıkıp sabah namazının farzını kıldı. Hazreti Ayşe validemiz anlatır. Resulullah Efendimiz bir gece uyumuştu. Uyanınca "Ey Ayşe, müsaade edersen bu gece Rabbime ibadetle meşgul olayım." buyurdu. Sonra kalktı, Kur'an-ı Kerim okuyup ağladı. Hatta gözyaşı ile iki dizi ıslandı. O okumaya devam etti. Okudukça mübarek gözyaşları bedenine temas eden her yeri ıslatmıştı. Bu hal sabaha kadar devam etti. Sabahleyin Bilal Habeşi gelip durumu görünce "Anam ve babam sana feda olsun ya allah Allahü Teala senin geçmiş ve gelecek hatalarını affetmedi mi deyince. Resulullah, Ey Bilal, Ben şükredici kul olmayayım mı ki? Allahü Teala bu gece Göklerin ve yerin yaratılmasında gece ve gündüzün birbiri arkasından gelmesinde Akıl sahipleri için Elbette çok ayetler, işaretler vardır. Mealindeki, Ali İmran suresi 189 ayet-i kerimesini inzal buyurdu. Müslimde bildirilen hadisi i şerifte de "Kalbime öyle şeyler gelir ki her gün ve gece bunlardan yetmiş defa Allahü Teala'ya istiğfar ederim ve kalbimde envar ilahiyenin gelmesine engel olan" Perde hasıl oluyor. Bunun için her gün yetmiş kere istiğfar ediyorum ve yine Allahü Teala'ya her gün yüz kere istiğfar ediyorum. Buyurdu. Peygamber Efendimizin Allahü Teala'dan korkması o derece fazla idi ki kahkahayla güldüğü görünmezdi. İmamı Tirmizi'nin Ebu Zerden Merfu'an bildirdiği hadisi i şerifte, Şüphesiz sizin görmediklerinizi ben görüyorum. Duymadıklarınızı da duyuyorum. Sema'da meleklerin secde etmedikleri, dört parmaklık bir boş yer yoktur. Vallahi, benim bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Yollara düşüp, avazınız çıktığı kadar yüksek sesle, Allahü Teala'ya yalvarırdınız buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadisi i şerifte Resulullah Efendimiz hiç kimseyi ameli cennete götürmez buyurdu. Sizi de mi ya Resulullah diye sorulunca evet beni de amelim cennete götürmez. Ancak Allahü Teala'nın fadlı ve rahmeti beni örter buyurdu. İbni Ömer anlatır. Rasulullahla birlikte, bir mecliste bulunduğumuz zaman, Ya Rabbi, beni bağışla ve tövbemi kabul eyle. Sen tövbeleri kabul edicisin ve Rahim'sin diye, yüz defa buyurduğunu sayardık. Enes bin Malik nakletti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı, Allahümme yâ mukallibel kulûb, sebbit kalbi alâ dinik, buyururdu. Tirmizînin, Ebu Saîd-i Hudri'den rivayet ettiği hadisi i şerifte, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Yatağına girdiğinde, üç defa, Estağfirullahel-azîm, ellezî lâ ilâhe illâ, hüvel hayyül kayyûm, ve etûb iley. ileyh, Diyen kimsenin günahları deniz köpükleri veya temim diyarının kumları veya ağaç yapraklarının sayısı veya dünyanın günleri kadar çok olsa da Allahü Teala onun günahlarını bağışlar. Buhari ve Müslim'in naklettiklerine göre Resulullah şöyle istiğfar ederdi. Allahum mağfirli hatiyati ve cahli ve israfi fi emri ve ma ente alimu bihi minni Allahum senin bildiğin ve benim bilerek veya bilmeyerek haddini aşmak suretiyle yaptığım istediğim hataları affeyle Allahum mağfirli hezli ve ciddi ve hatalı ve amdi ve kullu zalike indi Allahum mağfirli ma qaddemtu ve ma ahhartü, ve ma esrartu ve ma alentu ve ma ente alemu mini ente'l mukaddemu ve ente'l muahheru ve ente ala kulli şeyin kadir Allahum şaka ciddi unutarak ve bilerek benim için yapılması mümkün bütün kusurlarımı mağfiret et. Allah'ım, takdim ve tehir ettiğim, gizli ve aşikare işlediğim, senin bildiğin her çeşit kusurlarımı bağışla. Mukaddem ve muahher olan sensin. Her şeye kadir olan sensin. Şefaati resul i resul Ekrem Efendimiz kıyamet gününde ümmetine şefaat edecek Onları sıkıntı ve üzüntüden kurtaracaktır. Bir hadisi i şerifinde buyurdular ki: Ümmetimin yarısının cennete girmesiyle şefaat arasında muhayyer kılındım. Ben şefaati tercih ettim. Çünkü o daha şomullüdür. Onu yalnız takvaya erenler için sanmayın. O aynı zamanda hataya düşen günahkarlar içindir de Ebu Hureyre Hazretlerinin rivayet ettiği hadisi i şerifte Peygamber Efendimiz şefaatim kalbi dilini tasdik eder tarzda ihlas ile la ilahe illallah diyerek şahadet kelimesi getiren kimseyedir buyurdu. Bazı hadisi i şeriflerde de ümmetimden ehl beytimi sevenlere şefaat edeceğim. Ümmetimden, büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim. Eshâbıma dil uzatanlardan başka, herkese şefaat edebilirim. Ümmetimden, nefsine zulmedenlere, nefislerine aldananlara şefaat edeceğim. Kıyamet günü en önce ben şefaat edeceğim. Şefaatime inanmayan, ona kavuşamaz, buyuruldu. Kıyamet gününde, sura üfürmenin dehşetinden tüyler ürperir, gözler nereye bakacağını şaşırır ve mü'min ve kâfirler mahşer yerine sevk olunurlar. Bu, kıyamet gününün şiddetini ziyadeleştiren bir azaptır. Bu vakit, arşı sekiz melek yüklenip götürür. Onlardan bir melek bir adımında 20 bin senelik dünya yolunu yürür. Melekler ve bulutlar arşa ala karar edinceye kadar akılların anlayamayacağı tesbihler ile tesbih ederler. Bu şekilde arşa ala Allahü Teala kendisi için hal eylediği beyaz arzın üzerinde karar kılar. Bu zaman Hiçbir şeyin takat getiremeyeceği Allahü Teala'nın azabından başlar aşağı eğilir. Cümle halk sıkıntısı içinde mahpus ve şaşkın kalıp şefkat ararlar. Peygamberlere ve alimlere korku gelir. Evliya ve şehitler takat getirilmesi güç olan Allahü Teala'nın azabından feryat ederler. Bunlar bu hal üzereyken Güneşin nurundan çok daha fazla olan bir nur bunları içine alır. Zaten güneşin hararetine takat getiremeyen kimseler bunu müşahede ettikleri gibi karma karışık olurlar. Bin senede bu hâl üzere kalırlar. Allahu Teala tarafından kendilerine bir şey söylenmez. Bu vakit insanlar ilk peygamber olan Adem aleyhisselama giderler. Ya Adem aleyhisselam, sen aziz ve şerif bir peygambersin. Allahü Teala seni yarattı ve melekleri sana secde ettirdi. Sana kendi ruhundan üfledi. Hesaba başlaması için bize şefaat eyle de. Allahü Teala ne murad ederse onunla mahkum olalım. Ve nereye emrederse herkes oraya gitsin. Her şeyin hakimi ve maliki olan Allahü Teala, mahluklarına dilediğini yapsın diye yalvarırlar. Adem aleyhisselam buyurur ki, ben Allahü Teala'nın yasak ettiği ağacın meyvesinden yedim. Bu zamanda Allahü Teala'dan utanırım. Fakat siz Nuh'a gidiniz. Bunun üzerine bin sene aralarında meşveret ederek dururlar. Sonra Nuh aleyhisselama giderler ve hiç dayanılmayacak bir haldeyiz. Bizim muhakememizin çabuk yapılması için şefaat eyle. Şu mahşer cezasından kurtulalım diye yalvarırlar. Nuh aleyhisselam onlara cevap olarak "Ben Allahü Teala'ya dua eyledim. Yeryüzünde ne kadar insan varsa o dua sebebiyle boğuldu. Bunun için Allahü Teala'dan utanırım. Fakat siz Halilullah olan İbrahim Aleyhisselam'a gidiniz. Allahü Teala Hac suresinin son ayetinde mealen İbrahim Aleyhisselam siz dünyaya gelmezden evvel Size Müslüman diye isim verdi buyurdu. Belki o size şefaat eder der. Yine evvelki gibi aralarında bin sene daha konuşurlar. Sonra İbrahim Aleyhisselam'a gelirler. Ey Müslümanların babası sen Allahü Teala'nın seni kendine halil eylediği zatsın. Bize şefaat eyle. Allahu Teala Mahlukat arasında hükmünü versin derler. İbrahim aleyhisselam onlara ben dünyada üç kere rekkin söyledim. Bunları söyleyerek din yolunda mücadele ettim. Şimdi Allahü Teala'dan bu makamda şafaat izni istemekten utanırım. Siz Musa aleyhisselam'a gidiniz. Zira Allahü Teala Onunla konuştu ve kendisine manevi yakınlık gösterdi. O sizin için şefaat eder, buyurur. Bunun üzerine, yine bin sene durarak, birbirleriyle istişare ederler. Fakat bu zamanda halleri gayet güçleşir. Mahşer yeri çok daralır. Sonra, Musa aleyhisselama gelip derler ki, Ya İbni İmran! Sen Allahü Teala'nın kendisiyle konuştuğu, Tevrat'ı indirdiği peygambersin. Hesabın başlaması için bize şefaat eyle. Zira burada durmamız çok uzadı. İzdihamdan ayaklar birbiri üzerine birikti. Musa aleyhisselam onlara der ki: Ben Allahü Teala'ya, âli Firavun'un senelerce hoşlanmayacakları şeylerle cezalandırılması için Dua ettim. Sonra gelenlere ibret olmalarını rica eyledim. Şimdi şefaat etmeye utanırım. Fakat Cenab-ı Hak rahmet, mağfiret sahibidir. Siz İsa aleyhisselama gidiniz. Çünkü yakın cihetiyle resullerin en esahı marifet ve zühd cihetinden en efdali ve hikmet cihetinden en üstünü odur size o şefaat eder buyurur mahşer sıkıntısından kurtulmak için sonra İsa aleyhisselama gelirler derler ki sen Allahü Teala'nın ruhu ve kelimesisin Allahü Teala senin için Ali İmran suresinin 45. ayetinde mealen Dünyada ve ahirette vecih, yani çok kıymetli buyurdu. Bize Rabbinden şefaat eyle. İsa aleyhisselam buyurur ki, Benim kavmim, beni ve annemi Allah'tan başka ilah, ittihaz eylediler. Bu halde nasıl şefaat ederim? Bana da ibadet ettiler. Bana oğul, ve Allahü Teala'ya Baba dediler. Fakat siz birinizin kesesi olduğunu ve içinde nafakası bulunmadığını ve ağzının mühürlü olmadığını gördünüz mü? O mührü bozmadan o nafakaya ulaşılabilenir mi? Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellem) gidiniz. Zira o davetini ve şefaatini ümmeti için hazırlardı. Çünkü kavmi ona çok gerre eza ettiler. Mübarek alnını yardılar, mübarek dişini kırdılar. Kendisine delilik isnat ettiler. Halbuki o yüce peygamber onların iftihar cihetinden en iyisi ve şeref cihetinden en yükseğiydi. Onların tahammül olunmayacak eza ve cefalarına mukabil Yusuf aleyhisselamın kardeşlerine söylediği "Şimdi sizin başınıza kakmak yoktur. Erhamür Rahimin olan Cenab-ı Allah size mağfiret eder." mealindeki ayet-i ile cevap verirdi. İsa aleyhisselam peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Faziletten anlatınca hepsi bir an evvel ona kavuşmak ister. Hemen Muhammed aleyhisselamın mimberine gelirler. Derler ki: Sen Habibullahsın. Habib ise vasıtaların en faydalısıdır. Bize şefaat eyle. Zira Peygamberlerin birincisi olan Adem aleyhisselama gittik, bizi Nuh aleyhisselama gönderdi. Nuh aleyhisselam'a gittik, İbrahim aleyhisselam'a, İbrahim aleyhisselam'a gittik, Musa aleyhisselam'a gönderdi. Musa aleyhisselam'a gittik, İsa aleyhisselam'a o da size gönderdi. Ya Rasulallah, sallallahu aleyhi ve sellem, senden sonra gidecek bir yer yoktur. Rasulullah Efendimiz, Allahü Teala, izin verir verazi olursa şefaat ederim buyurur suradikat-i celale yani celal perdesine varır Allahü Teala'dan şefaat için izin ister kendisine izin verilir perdeler kalkar arşa halaya girer secdeye kapanır Bin sene Secdede durur. Bundan sonra, Cenab-ı Hakkı, Bir hamd ile hamd eder ki, Âlem yaratıldığından beri, Hiç kimse, Allahü u Teâlâ'yı böyle medh etmemiştir. Bazı ârifler, Allahü Teala alemleri yaratınca, Kendisini, Böyle hamdler ile, Meth ve senâ buyurduğunu söylemişlerdir. Mahşerde, İnsanların halleri ziyadesiyle kötüleşir. Meşakkat ve zahmetleri artar. İnsanlardan her biri dünyada sımsıkı sakladıkları malı boyunlarına geçirmişlerdir. Deve zekatını vermeyenlerin boynuna deve yüklenir. Öyle bağırır ve ağırlaşır ki büyük dağlar gibi olur. Sığır, koyun zekatı vermeyenler de böyle olur. Bunların feryatları adeta gök gürlemesi gibidir. Ekin zekatını yani uşrunu vermeyenlerin boynuna ekin denkleri yüklenir. Dünyada hangi cins ekinin zekatını vermemiş ise o nevden denkler vurulmuştur. Buğday ise buğday, arpa ise arpa vurulmuştur. Ağırlığından altında Va veyla va seburâ diye bağırır. Veyl azap kelimesidir. İnsan azaba tahakkut getiremediği vakit böyle bağırır. Sebur da helak zamanında kullanılır. Altın, gümüş ve kağıt para vesair ticaret malı zekatından vermeyenlere de dehşetli bir yılan musallat edilir. Bağırıp bu nedir dediklerinde melekler Bunlar dünyada zekatını vermediğiniz mallarınızdır diye cevap verirler. İşte bu dehşetli hal Ali İmran suresinin 180. ayeti kerimesinde dünyada esirgedikleri kıyamet günü boyunlarına takılır. Meal-i şerifiyle bildirilmiştir. Diğer bir fırkanınsa avret yerlerinden Cerahat ve irin akar. Onların fena kokusundan, etrafta bulunanlar çok rahatsız olur. Bunlar, zina yapanlar ve haram işleyenlerdir. Diğer bir fırkada vardır ki, ağaç dallarına asılırlar. Bunlar, dünyada livata yapanlardır. Diğer bir fırkada, Dilleri ağızlarından çıkmış ve göğüslerine sarkmış, gayet çirkin bir haldedirler. İnsanlar bunları görmek istemez. Bunlar yalan ve iftira söyleyenlerdir. Bir fırka dahi karınları yüksek dağlar kadar büyümüş olduğu halde bulunur. Bunlar dünyada zaruret olmadan ve muamele yapmadan faizli mal ve para alıp verenlerdir. Bu gibi haram işleyenlerin günahları, fena halde açığa vurulur. Allah-u Teâlâ, Ya Muhammed! Başını secdeden kaldır, söyle dinlenir, şefaat et, kabul olunur buyurur. Bunun üzerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Rabbi! Kulların arasından iyileri ve kötüleri ayır ki, zamanları gayet uzadı. Her biri günahlarıyla arasat meydanında rezil ve rüsvay oldular der. Bir nida gelir. Evet ya Muhammed denilir. Cenab-ı Hak cennete emir eder ki, her cins zinetiyle zinetlenir sat meydanına getirilir. O derece güzel kokusu vardır ki 500 senelik yoldan duyulur. Bu halden kalpler ferahlanır, ruhlar dirilir. Lakin kafirler, mürtetler ve Müslümanlarla alay edenler, gençleri aldatarak imanlarını çalanlar ve amelleri habis, kötü olanlar, cennetin kokusunu duymazlar. Maşer'de Cenab-ı Hak cenneti ve cehennemi getirmeyi emreder. O vakit cehennemin bağırması ve gürültüsü ve ateş saçması ve bütün gökyüzünü simsiyah eden şiddetli dumanı vardır. Gürültüsü ve gömbürtüsü ve sıcaklığı tahammül olunamayacak derecededir. Herkesin dizinin bağı çözülür ve oldukları yere çökü verirler. Hatta peygamberler ve resuller dahi kendilerini tutamaz. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa arşa alaya sarılır. İbrahim aleyhisselam kurban ettiği İsmail aleyhisselamı unutur. Musa aleyhisselam biraderi Harun aleyhisselamı ve İsa aleyhisselam Validesi, Hazreti Meryem i Meryem'i unuturlar. Her biri, Ya Rabbi, bugün nefsimden başka bir şey istemem, der. Muhammed aleyhisselam ise, Ümmetime selamet ve necat ver Ya Rabbi, der. Orada buna tahammül edebilecek kimse bulunmaz. Zira, Allahü Teala bunu haber verip, Câsiye suresinin 28. ayetinde mealen Her ümmeti dizleri üzerine Cenabı ı Hakk'ın korkusundan çökmüş olarak görürsün. Her biri dünyada işledikleri amellerin kitabına davet olunurlar. buyurmuştur. Allahü Teala Mülk suresinin 8. ayetinde mealen Gayz ve şiddetinin çokluğundan, nar ikiye ayrılacak gibi olur, buyurur. Bunun üzerine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkıp, cehennemi durdurur. Buyurur ki, hakir ve zelil olarak geriye dön. taki ki, sana ehlin güruh güruh gelsinler. Cehennem dahi, ya Muhammed, bana müsaade et, zira sen bana haramsın. Der. Arştan nida gelerek, ey cehennem, Muhammed aleyhisselamın kelamını dinle ve ona itaat et. Der. Sonra Resulullah Efendimiz cehennemi çeker, arşa ahalanın sol tarafında bir yere yerleştirir. Mahşerdekiler. Peygamber Efendimizin bu merhametli muamelesini ve şefaatini birbirlerine müjdelerler. Korkuları biraz azalır. Enbiya suresinde 107. ayeti kerime'nin seni alemlere rahmet olarak gönderdik meali şerifi zahir olur. Hülasa Resulullah Efendimiz altı yerde şefaat edecektir. Birincisi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 sevabı ve günahı müsavi olup, âraf denilen yerde bekleyenlerin cennete girmeleri, altıncı olarak da cennettekilerin derecelerinin yükselmesi için şefaat edecektir. Mu'cizeleri Sevgili Peygamberimiz, Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala'nın peygamberi olduğunu açıklayan şahitler, sayılamayacak kadar çoktur. Allahü Teala, sen olmasaydın alemi yaratmazdım buyurdu. Bütün varlıklar Allahü Teala'nın varlığını birliğini gösterdikleri gibi, Muhammed aleyhisselamın peygamber olduğunu ve üstünlüğünü de göstermektedirler. Ümmetinin evliyasında hasıl olan kerametler, hep onun mucizeleridir. Çünkü kerametler ona tabi olanlarda onun izinde gidenler hasıl olmaktadır. Hatta bütün peygamberler onun ümmetinden olmak istedikleri için daha doğrusu hepsi onun nurundan yaratıldıkları için onların mucizeleri de Muhammed Aleyhisselam'ın mucizelerinden sayılır. Sevgili Peygamberimiz, Muhammed Aleyhisselam'ın mucizeleri, zaman bakımından üçe ayrılmıştır. Birincisi, mübarek ruhu yaratıldığından başlayarak, peygamberliğinin bildirildiği bîset zamanına kadar olanlardır. İkincisi, bîsetten vefatına kadar olan zaman içindekilerdir. Üçüncüsü, vefatından kıyamete kadar olmuş ve olacak şeylerdir. Bunlardan birincilere irhas denir. Her biri de ayrıca görerek veya görmeyip akıl ile anlaşılan mucizeler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bütün mucizeler o kadar çoktur ki sınırlamak, saymak mümkün olmamıştır. İkinci kısımdaki mucizelerin üç bin kadar olduğu bildirilmiştir. Bunlardan meşhur olan birkaç tanesi aşağıdadır. 1. Muhammed aleyhisselam'ın mucizelerinin en büyüğü Kur'an-ı Kerim'dir. Bugüne kadar gelen bütün şairler, edebiyatçılar Kur'an-ı Kerim'in nazmında ve manasında aciz ve hayran kalmışlardır. Bir ayeti kerimenin benzerini söyleyememişlerdir. İcazı ve belagatı insan sözüne benzemiyor. Yani bir kelimesi çıkarılsa veya bir kelime eklense lafsındaki ve manasındaki güzellik bozuluyor. Bir kelimenin yerine koymak için başka kelime arayanlar bulamamışlardır. Nazmı Arap şairlerinin şiirlerine benzemiyor. Geçmişte olmuş ve gelecekte olacak nice gizli şeyleri haber vermektedir. İşitenler ve okuyanlar, tadına doyamıyorlar. Yorulsalar da, usanmıyorlar. Okuması ve işitmesinin, sıkıntıları giderdiği, sayısız tecrübelerle anlaşılmıştır. İşitince, kalplerine dehşet ve korku çökenler, bu sebepten ölenler bile görülmüştür. Nice azılı İslam düşmanları, Kur'an'ı ı Kerim'i dinlemekle kalpleri yumuşamış imana gelmişlerdir. 2. Bir gün amcası Abbas'ın evine gidip onu ve evladının yanına oturttu. Üzerlerini ihramıyla örterek Ya Rabbi bu amcamı ve Ehlibeyt'imi örttüğüm gibi sen de cehennem ateşinden kendilerini koru dedi. Duvarlardan Üç kere, Amin sesi işitildi. Üç Bir gün, elinde put bulunan kimseye, Put bana söylerse, iman eder misin? buyurdu. Adam, ben buna elli senedir ibadet ediyorum. Bana hiçbir şey söylemedi. Sana nasıl söyler? dedi. Muhammed aleyhisselam, ey put! Ben kimim? Buyurunca "Sen Allah'ın peygamberisin." sesi işitildi. Putun sahibi hemen imana geldi. 4. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir çayırda giderken üç kere "Ya Resulallah." sesini işitti. O tarafa bakıp bağlı bir geyik gördü. Yanında bir adam uyuyordu geye isteğini sorunca bu avcı beni avladı karşıdaki tepede iki yavrum var beni salıver gidip onları doyurup geleyim dedi Resul aleyhisselam sözünde durup gelir misin buyurdu geyik Allah için söz veriyorum gelmezsem Allah'ın azabı benim üzerime olsun dedi Rasulullah geyi bıraktı Biraz sonra geldi. Adam uyanıp "Ya Resulullah, bir emreniz mi var?" dedi. Peygamber Efendimiz de "Bu geyiği azadet." buyurdu. Adam geyin ipini çözüp bıraktı. Geyik eşe döen "Lâ ilâhe illallah ve enneke Resulullah." dedi ve gitti. 5. Tirmizi ve Nesai'nin Sünen kitaplarında diyor ki: iki gözü ama kör bir kimse gelip Ya Resulallah dua et gözlerim açılsın dedi. Efendimiz merhamet buyurup kusursuz bir abdest almasını sonra Ya Rabbi sana yalvarıyorum. Sevgili peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ı araya koyarak senden istiyorum. Ey çok sevdiğim peygamberim Hazreti Muhammed seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce peygamberi bana şefaatçi eyle. Onun hürmetine duamı kabul et. Duasını okumasını söyledi. Adam abdest alıp, dua edince, gözleri açıldı. Bu duayı Müslümanlar her zaman okumuşlar, ve dileklerine kavuşmuşlardır. 6- Bir kadın, hediye olarak bal gönderdi. Balı kabul edip, boş kabı geri gönderdi. Allahü Teala'nın kudretiyle, kap, bal ile dolu olarak geri geldi. Kadın gelerek, ''Ya Rasûlallah, günahım nedir, hediyemi niçin kabul etmediniz?'' dedi. Senin hediyeni kabul ettik, Gördüğün bal, Allahü Teala'nın hediyene verdiği berekettir!" buyurdu. Kadın sevinerek balı evine götürdü. Çoluk çocuğuyla aylarca yediler hiç eksilmedi. Bir gün yanılarak balı başka kaba koydular. Oradan yiyerek bitirdiler. Bunu Resulullah'a haber verdiler. Gönderdiğim kapta kalsaydı, Dünya durdukça yerlerdi, hiç eksilmezdi, buyurdu. 7. Ümmetinden çok kimsenin, denizden gazaya gideceklerini ve sahabeden olan Ümmü Hiram ismindeki hanımın, gazada bulunacağını haber verdi. Hazreti Osman halifeyken Müslümanlar, gemilerle Kıbrıs adasına gidip harp ettiler. Bu hanım da beraber idi. Orada şehit oldu. 8. Hazreti Muaviye'ye bir gün ümmetimin üzerine hakim olursan iyilik yapanlara mükafat et, kötülük edenleri de affeyle buyurdu. Hazreti Muaviye Hazreti Ömer ve Hazreti Osman zamanlarında Şam'da 20 sene valilik, sonra 20 sene de halifelik yaptı. 9. Abdullah İbni Abbas'ın annesine bakıp, Senin bir oğlun olacak. Doğduğu zaman bana getir, buyurdu. Çocuğu getirdiklerinde, kulağına ezan ve ikamet okuyup, mübarek ağzının suyundan ağzına sürdü. İsmini Abdullah koyup, annesinin kucağına verdi. Halifelerin babasına al götür, buyurdu. Çocuğun babası olan Hazreti Abbas bunu işitip gelip sorunca, "Evet, böyle söyledim. Bu çocuk halifelerin babasıdır. Onlar arasında Seffa, Mehdi ve İsa Aleyhisselam'la namaz kılan bir kimse bulunacaktır." buyurdu. Abbasi devletinin başına çok halifeler geldi. Bunların hepsi Abdullah bin Abbas'ın soyundan oldu. 10 Amcasının oğlu Abdullah bin Abbas'ın alnına mübarek elini koyup "Yâ Rabbi bunu dinde derin alim yap. Hikmet sahibi eyle. Kur'an-ı Kerim'in bilgilerini kendisine ihsan eyle." buyurdu. Abdullah bin Abbas bundan sonra bütün ilimlerde ve bilhassa tefsir, hadis ve fıkıh bilgilerinde Zamanın bir tanesi oldu. Sahabe ve tabiin her şeyi bundan öğrenirdi. Tercümanül Kur'an, ilim ve Reisül Müfessirin isimleriyle meşhur oldu. İslam memleketleri bunun talebeleriyle doldu. 11. Hizmetçilerinden Enes bin Malie, Yarambi, bunun malını ve çocuklarını çok Ömrünü uzun, günahlarını affeyle. Duasını yaptı. Zaman geçtikçe malları, mülkleri çoğaldı. Ağaçları, bağları her sene meyve verdi. Çok fazla çocuğu oldu. Yüz on sene yaşadı. Ömrünün sonunda, Ya Rabbi! Habibinin benim için yaptığı dualardan, Üçünü kabul ettin, ihsan ettin. Dördüncüsü olan, Günahlarımın affedilmesi acaba nasıl olacak deyince, Dördüncüsünü de kabul ettim. Hatırını hoş tut, sesini işitti. 12. Hicretin üçüncü senesinde, Resul Aleyhisselam Kattan gazvesinde, Bir ağaç dibinde yalnız yatarken, Dasür isminde bir pehlivan kafir Elinde kılıçla gelip, seni benden kim kurtarır?" dedi. Resulullah "Allahü Teala kurtarır." buyurdu. Cebrail aleyhisselam insan şeklinde görünüp kâfirin göğsüne vurdu. Yıkılıp kılıç elinden düştü. Resul aleyhisselam kılıcı eline alıp "Seni benden kim kurtarır?" buyurdu. "Beni kurtaracak senden daha hayırlı kimse yoktur." diye yalvardı af buyurup serbest bıraktı. İmana gelip çok kimselerin imana gelmesine sebep oldu. 13. Resul Aleyhisselam bir gün abdest alıp meslerinden birini giyip ikincisine elini uzatırken bir kuş mesi kapıp havada silkti. İçinden bir yılan düştü. Sonra kuş mesi yere bıraktı. Bugünden sonra. Ayakkabı giyerken önce silkelemek sünnet oldu. 14. Hazreti Enes anlatır. Resulullah'ın mübarek yüzünü sildiği bir mendili vardı. Bununla yüzünü siler, kirlendiği zaman ateşe bırakırdı. Kirler yanar, mendil yanmaz, tertemiz olurdu. 15. Uhud gazasında Ebu Katade'nin bir gözü çıkıp, yanağı üzerine düştü. Resulullah'a getirdiler. Mübarek eliyle gözünü yerine koyup, Ya Rabbi, gözünü güzel eyle buyurdu. Bu gözü, diğerinden güzel oldu. Ondan daha kuvvetli görürdü. Ebu Katade'nin torunlarından biri, Halife Ömer bin Abdülaziz'in yanına gelmişti. Sen kimsin dedi. Bir beyt okuyarak Resulullah'ın mübarek eliyle gözünü yerine koymuş olduğu zatın torunu olduğunu bildirdi. Halife bu beytleri işitince kendisine ziyade ikram ve ihsan da bulundu. 16. Resulullah Efendimiz bir gün kızı Hazreti Fatıma'nın evine uğrayıp durumlarını sordu. Hazreti Fatıma, babacığım. Üç günden beri, yavrularımla bir şey yiyip içmedik. Açlığa sabrediyoruz. Benimki mühim değil. Fakat, Hasan ve Hüseyin'in durumu beni çok üzüyor. Diye cevap verdi. Bunun üzerine, server-i âlem efendimiz, Ey Fâtıma! Canım kızım! Sen üç günden beri açsın. Ben ise dört gündür açım. Buyurdular. Mübarek torunları, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in aç olmalarına üzüldüler. Hazreti Ali çalışıp kazanarak mübarek çocuklarına bir şeyler almak ve onları doyurmak için yola çıktı. Medine'den dışarı çıktıkları sırada bir kuyu başında develerini sulamaya çalışan bir köylü gördüler. Yanına yaklaşıp "Ey Arabi Develerini ücretle sulatmak için birisine ihtiyacım var mı? buyurdular. Köylü, evet, ben de böyle birini arıyordum. İstersen gel, develerimi sula. Çektiğin her kova için üç hurma veririm, dedi. Hazreti Ali kabul buyurup, suyu çekmeye başladı. Dokuz kova çıkarmıştı ki, kovanın ipi birden kopuverdi ve kova kuyunun içinde kaldı. Bunu gören köylü hiddetle yerinden kalkıp Hazret Ali'nin yüzüne eliyle vurmak talihsizliğinde bulundu. Sonra sekiz kova suyun karşılığında yirmi dört hurma verdi. Buna oldukça üzülen Hazret Ali ellerini kuyuya uzattılar. İçindeki kovayı alıp kuyunun başına koydular ve oradan ayrıldılar. Köylü hayretinden dona kalmıştı. Eli bu kadar dinin kuyunun dibine nasıl yetişmişti? Yoksa bu zat geleceği bildirilen dinin mensubu muydu? Bu düşünceler içinde hayrete düşen köylü, onun, peygamberi hak peygamberdir, inandım, dedi. Biraz önce gösterdiği cürete, işlediği büyük cinayete pişman oldu. Böyle bir kimseye kalkan eller kesilmeli, kemikleri kırılmalıdır diyerek, bir eline kılıcını alıp bileğine hızla indirdi. İstediği olmuştu. Pek büyük bir acı duymuştu ama artık kalbi rahattı. Kesilen elini diğer elini alıp doğru Mescid-i geldi. Eshab-ı Kiram'dan peygamberlerinin nerede olduğunu sordu. Kerime'sine gittiğini bildirdiler. Hazreti Fatıma'nın evini öğrenip gitti. O sırada Peygamber Efendimiz torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i mübarek dizlerine oturtmuş, getirdiği hurmaları yediriyordu. Köylü yaptığı hatanın büyüklüğünü düşündükçe çıldıracak gibi oluyor, gözlerinden çeşme gibi yaşlar döküyordu. Bu hal üzere Hazreti Fatıma'nın evine geldi ve kapıyı çaldı. İçerden, alemlerin efendisi nur saçarak bir güneş gibi dışarı çıktılar. Köylü efendimizi görür görmez inandım sen Allah'ın resulüsün. Yaptığıma pişman oldum. Beni affet ya Resulallah diyerek yalvardı. Sevgili peygamberimiz elinin niçin kestin diye sorunca sana inanmış mübarek yüze vuran bu eli taşımaktan Haya ettiğim için. Canım sana feda olsun ya Resûlallah! dedi. Merhamet deryası sevgili peygamberimiz, köylünün elinden kopuk eli alıp, Bismillahirrahmanirrahim diyerek, kanlar akan bileğine bitiştirdi. El, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın izniyle, Peygamber Efendimizin bir mucizesi olarak, Eski haline geldi. Allahü Teala her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Güzel işlerde sağyanın severdi, eyleyip takdim. Vuzuya olsa ya elbise şitaban, ol keremkane. Yatırdı sağ yanı üzere, yüzü müstakbelül kıble ederdi her nefeste gaybı seyran ol kerem kaanı uyurdu gözleri hiç uyumazdı gönlü dostuyla ezelden hüsnüne olmuştu hayran ol kerem kaanı ehli beyt mübarek hanımları resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Hatice validemizin vefatından sonra ikinci defa olarak 55 yaşındayken Hazreti Ebubekir'in kızı Hazreti Ayşe validemizle evlendi. Allahü Teala'nın emriyle nikahı elemişti. Ahirete irtihal edinceye kadar 8 sene onunla yaşadı.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 Habeş padişahı Necaşi, Hristiyanı idi. Müslümanlara çeşitli şeyler sorup, aldığı olgun cevaplara hayran kalarak, imana geldi. Müslümanlara çok iyilik yaptı. İmanı zayıf olan Ubeydullah bin Cahş, fakirlikten kurtulmak için papazlara aldanıp, mürtet olmuş, dinini dünyaya değişmişti.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 Az zamanda kendi öldü. Ümmü Habibe Mekke'deki Kureyş'in o zamanki baş Ebu Süfyan'ın kızıydı. Resulullah Efendimiz o zamanlarda Kureyş ordularıyla çok çetin muharebelerde bulunuyor ve Ebu Süfyan İslamiyeti yok etmek için son gayretiyle çarpışıyordu. Resulullah Ümmü Habibe'nin dininin kuvvetini ve başına gelen çok acı hali işitti. Necâşi'ye mektup yazıp "Oradaki Ümmü Habibe ile evleneceğim. Nikahımı yap. Sonra kendisini buraya gönder." şeklinde talepte bulundu. Necâşi daha önce Müslüman olmuştu. Mektuba çok hürmet edip oradaki Müslümanları sarayına davet ederek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 cennetin en yüksek derecesiyle müjdelenmiş oldu ki, dünyanın bütün zevk ve nimetleri, bu müjde yanında pek küçük kalır. Bu nikâh, Ebu Süfyan'ın ileride Müslüman olmakla şereflenmesini hazırlayan sebeplerden birisi oldu. Görülüyor ki, bu nikâh, Resûlullah'ın aklının, zekasının dehasının, ihsanının ve merhametinin derecesini de göstermektedir. İkinci misal olarak Hazret Ömer'in kızı Hazret Hafsa dul kalmıştı. Hicretin üçüncü yılında Hazret Ömer, Hazret Ebu Bekire ve Hazret Osman'a kızımı alır mısın dedik de düşüneyim demişlerdi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz her üçü ve başkaları yanındayken, Ya Ömer, seni üzüntülü görüyorum. Sebebin nedir? diye sordu. Bir şişedeki mürekkebin rengi kolay görüldüğü gibi, Resulullah Efendimiz de, herkesin düşüncesini bir bakışta anlardı. Lüzum görürse sorardı. Ona, hatta herkese doğru söylememiz farz olduğundan, hazret Ömer de, ya Resûlallah! Kızımı Ebu Bekre ve Osman'a teklif ettim, almadılar. Cevabını verdi. Resulullah en çok sevdiği bu üç esâbının üzülmesini hiç istemediğinden, onları sevindirmek için hemen buyurdu ki, Ya Ömer! Kızını Ebu Bekir'den ve Osman'dan daha iyi birisine vermemi ister misin? hazret Ömer şaşırdı. Çünkü Hazreti Ebu Bekir'den ve Hazreti Osman'dan daha iyi kimse olmadığını biliyordu. Evet ya Rasulallah dedi. Ya Ömer, kızını bana ver, buyurdu. Bu suretle Hazreti Hafsa, Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Osman'ın ve bütün müminlerin anneleri oldu ve bunlar ona hizmetçi oldu. Ve Hazreti Ebubekir, ve Hazreti Ömer, ve Hazreti Osman birbirlerine daha yakın ve daha sevgili oldular. Üçüncü bir misal: Hicretin beş veya altıncı senesinde Beni Mustalak kabilesinden alınan yüzlerce esir arasında Cüveyriye kabilenin reisi Harisin kızıydı. Bunu satın alıp azad ederek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 bu hâli her zaman söyleyerek övünürdü. Hazreti Ayşe, Cüveyriye'den daha hayırlı, daha bereketli bir kadın görmedim derdi. Diğer hanımları. Hazreti Ayşe, Resulullah'ın ikinci zevce-i mutahharasıdır. Ebubekir Sıddık'ın kızıdır. Çok akıllı, zeki, alime Ehdi b Afife ve Salih idi. Hafızası pek kuvvetli olduğu için eshab-ı kiram birçok şeyleri ondan sorup öğrenirdi. Ayet-i kerime ile met edildi. İctihadı Hazret-i Ali'ye uymadığı için deve vakasında Hazret-i Ali ile harp eden kiramla birlikteydi. Hazret-i Ali şehit edilince pek üzüldü. Hurufiler kendisine çok iftira ediyor. Hazret Ali'yi sevmezdi diyorlar. Halbuki Ali'yi sevmek imandandır. Hadisi şerifini Hazreti Ayşe haber verdi. Böylece onu sevdiğini ve herkesin de sevmesi lazım geldiğini bildirdi. Hicretten sekiz sene önce doğdu ve 57. yılda 65 yaşında Medine'de vefat etti. Sevde binti Zem'a Resulullah'ın üçüncü zevcesidir. Zevci ile imana gelip Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Mekke'ye dönünce zevci vefat etti. Rasulullah önce Hazreti Ayşe'yi sonra Sevde'yi nikahladı. Sevde'yi Mekke'de Hazreti Ayşe'yi ise Medine'de evine aldı. Çok merhametli ve iffetli bir hanımefendiydi. Hazret Ömer zamanında vefat etti. Zeynep bint Huzeyme çok ibadet eder, çok sadaka verirdi. Önce Abdullah bin Cahş'ın zevcesiydi. Abdullah Resulullah'ın halası Ümeymen'in oğlu idi. Uhud gazasında şehit oldu. Resûlullah'ın nikahıyla şereflendiyse de, sekiz ay sonra vefat etti. Ümmü Seleme, adı Hint idi. Zevci, Ebu Seleme ile, Habeşistan'a ilk olarak hicret ettiler. Ebu Seleme, Resûlullah'ın halası Berre'nin oğlu, Ubeydullah bin Cahş'ın kardeşi olup, Medine'de, hicretin dördüncü yılı, Uhud gazasında aldığı yaradan vefat etti. Ebubekr ve Ömer'in nikah taleplerini kabul etmedi. Resulullah'ın nikahıyla şereflendi. 59. yılda Medine'de 84 yaşında vefat etti. Son vefat eden zevceleri bu idi. Zeynep binti Cahş, Resulullah'ın halası olan Ümeymen'in kızı. Abdullah bin Cahş'ın kardeşiydi. Babasının adı Berre idi. İman etmediği için Cahş denildi. Zeynep ilk iman edenlerdendir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu önce oğulluğu olan Zeyd bin Harise'ye nikah etti. Zeyd Zeynep'in hakkını gözetemediğinden Hicretin üçüncü yılında ayrıldılar. Resul Aleyhisselam nikah etmek istedi. Zeynep bunu işitince sevincinden iki rekat namaz kılıp, Ya Rabbi, senin resulün beni istiyor. Eğer onun zevceliğiyle şereflenmemin takdir buyurdun ise beni ona sen ver diye dua etti. Duası kabul olup, Ahsap suresinin Zeyd onun hakkında istediğini yaptıktan sonra yani Zeynep'i boşadıktan sonra biz onu sana zevce eyledik. mehal i şerifinde olan 37. ayeti nazil oldu. Zeynep'in nikahını Allahü Teala yaptığı için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca nikah yapmadı. Zeynep Anha bununla her an övünür ve her kadını babası evlendirir Beni ise Allahü Teala nikahladı derdi O zaman 38 yaşındaydı Hicretin 20 yılında 53 yaşında vefat etti Hayrı ve ihsanı bol olup sadaka vermeyi pek çok severdi El işlerinde de mahir idi İşlediği şeyleri ve eline geçen her şeyi akrabasına ve fakirlere verirdi. Hatta halife Ömer, ezvâc-ı mutahharatın her birine 12 bin dirhem verirdi. Bu, alır almaz hepsini sadaka eder, dağıtırdı. Resulullah’tan sonra, zevcât-ı arasında en önce vefat eden budur. Azetü Ayşe bunu çok met ve senâ eyledi. Zevcelerim arasında bana en önce kavuşacak olanı eli açık olanıdır. Hadisi şerifi bunun önce vefat edeceğini haber vermişti. Çünkü en çok sadaka veren bu idi. Fransız olan edepsiz ve müfteri şair Volter, Resulullah'ın Hazreti Zeynep'e zevceliye kabul buyurmasını tarihlere vak'a ve haberlere taban tabana zıt ve uydurma alçak iftiralarla şiir düzerek bir tiyatro kitabı yazmıştır. Edebiyat ve fikir adamına yakışmayan bu çirkin iğrenç yazısı kendisini aforoz etmiş olan büyük düşmanı Papa'nın hoşuna gitmiş kendisini okşayıcı mektup yazmıştır. Müslümanların halifesi Sultan 2. Abdülhamit Han bu piyesin sahnede oynatılacağını işitince Fransa ve İngiltere hükümetlerine ultimatom vererek hemen önlemiş, bütün insanlığı yüz kızartıcı aşağılıklardan kurtarmıştır. Hazreti Safiye, Hayber Yahudilerinin başı olan Huye İbne Ahtabın kızıydı. Hayber de bir Yahudiye nişanlıydı. Sonra çok zengin olan Kenane bin Hakik ile evlenmişti. Hicretin yedinci senesinde Hayber fet olundukta Safiye de esir edilmişti. Resulullah'ın hissesine düşüp azat buyurdu. İman eyledi ve Resulullah'ın nikahıyla şereflendi. Hicretin 50 senesinde Medine'de vefat etti. Hazreti Meymune İsmi berreyken Resulullah memune yaptı. Hayberin fethinden sonra Mekke'ye umre için gidildikte Meyunenin zevci vefat etmişti. Resulullah'ın nikahıyla şereflendi. Hicretin 53 senesinde, Mekke'de hastalandı. Benim Mekkeden çıkarınız. Çünkü Rasulullah benim Mekke'nin dışında vefat edeceğimi haber verdi. dedi. Çıkardılar. Rasulullah'a nikahı yapılmış olduğu yerde vefat etti. Hazreti Mariye, Peygamber Efendimizin cahyesiyken iman etti ve Efendimizin nikahıyla şereflendi. Mariye. Mısır İskenderiye'nin hükümdarı Mukavkız'dan hediye olarak gönderildiği için nesebi, silsilesi ve doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Resul Ekrem Efendimizin Hazreti Mariye validemizden İbrahim isminde bir oğlu olmuştur. Hazreti Mariye çok sakin, sessiz ve kendi halindeydi. Hazret Ömer'in halifeliğinin son yıllarında 637 Hicri 16'da vefat etmiştir. Bakî Kabristanlığı'na defnedilmiştir. Hazreti Reyhane Peygamber Efendimizin cariyesi iken Müslüman olmuştur. Medine'de bulunan Yahudilerin Beni Kureyza kabilesindendir. Nesebi silsilesi Reyhane binti Şem'un ibni Yezid veya Reyhane binti Zeyd ibni Amr ibni Hanefe bin Şem'un bin Yezi'dir. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir. Peygamber Efendimizden önce 631 Hicri 10'da Medine'de vefat etti. Bakî Kabristanlığı'na defnedilmiştir. Hadisi i şerifte buyruldu ki: "Bütün zevcelerimle evliliklerim ve kızlarımı evlendirmem Hepsi Cebrail'in Aleyhisselam Allahü Teala'dan getirdiği izinle olmuştur. Resulullah Efendimizin çok evlenmesinin mühim bir sebebi İslam dinini bildirmek içindi. Hicap ayeti gelmeden yani kadınların örtünmeleri emrolunmadan önce kadınlar da Resulullah'a gelip bilmediklerini sorar, öğrenirlerdi.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 Hazreti Ayşe hepsine cevap yetiştirmeye vakit bulamıyordu. Bu mühim hizmeti kolaylaştırmak ve Ayşe validemizin yükünü hafifletmek için lazım olduğu kadar hanımı nikah etti. Kadınlara ait yüzlerce nazik bilgileri Müslüman kadınlarına mübarek zevceleri yoluyla bildirdi. Zevceleri bir olsaydı bütün kadınların ondan sorması güç. Ve hatta imkansız olurdu. Allahü Teala'nın dinini tam olarak bildirmek için çok evlenmek yükünü de omuzlarına aldı. Çocukları, Peygamber Efendimizin üçü erkek, dördü kız olmak üzere yedi çocuğu olmuştur. Hazreti Fatıma hariç hepsi de Resulullah Efendimizden önce vefat etmişlerdir. Sevgili Peygamberimizin soyu Hazreti Fatıma validemizle devam etmiştir. Torunları Hazreti Hüseyin'in soyuna seyit, Hazreti Hasen'in soyuna şerif denir. Seyyidlere ve şeriflere hürmet Peygamber Efendimize hürmettir. Seyyidleri ve şerifleri sevmek son nefeste imanla gitmeye sebep olur. Kasım Resulullah'ın üç oğlundan birincisidir. Bunun için Resulullah'a Ebu'l-Kasım denildi. Nübüvvetten önce Mekke'de dünyaya geldi. Annesi Hatice Tülkübradır. 17 aylık iken vefat etti. Zeynep Resulullah'ın 4 kızından birincisidir. Peygamberimiz 30 yaşındayken dünyaya geldi. Nübüvvetten önce annesi Hatice'nin hemşirezadesi Ebu'l-As bin Rebi ile evlendi. Ebu'l-As önce iman etmedi. Bedir gazasında esir olup zevcesini Medine'ye göndermek şartıyla bırakıldı. Kendi kardeşiyle gönderdiyse de kâfirler Zeynep'i yolda geri çevirdi. Resul aleyhisselam Zeyd bin Hariseyi Mekke'ye gönderip Zeynep'i gece Medine'ye kaçırdı. Ebu'l As Hudeybiye gazasından sonra imana geldi. Zeynep tekrar kendisine verildi. Hicretin 8. yılında 31 yaşında vefat etti. Oğlu Ali Mekke'nin fethinde, Resulullah'ın devesinde ve arkasındaydı. Zeynep'in kızı Ümmameyi Hz Ali kendine nikah eyledi RUKAYYE Resulullah'ın ikinci kızıdır Peygamberimiz 33 yaşındayken dünyaya geldi Çok güzelliydi Leheb'in oğlu, utbeye nikah edildi. Tebbbet Yeda suresi gelince utbe düğünden önce boşadı. Vahi gelerek Hazreti Osman'a nikah edildi. Birlikte iki kere Habeşistan'a hicret ettiler. 22 yaşındayken Bedir gazasından önce hastalandı. Hazreti Osman'a Bedir'e gelmeyip zevcesine hizmet etmesi emrolundu. Bedir zaferinin müjdesi Medine'ye geldiği gün defn olundu. Ümmü Gülsüm Resulullah'ın üçüncü kızıdır. Ebu Leheb'in ikinci oğlu Uteybe'ye nikâhlandı ise de, Tebbet-i Suresi gelince, daha düğünleri olmadan boşadı ve Resulullah'a üzücü sözler söyledi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Ya Rabbi, buna canavarlarından birini musallat et, diye beddua eyledi. Şam yolunda bir arslan bunu parçaladı. Rukayye vefat ettikten sonra vahiy gelerek Ümmü Gülsüm de Hazreti Osman Han'a kahlandı. Hicretin dokuzuncu senesinde vefat etti. Namazını Resulullah kıldırıp defnolunurken kabri yanında durup mübarek gözlerinden yaş akardı. Fatıma Resulullah'ın dördüncü kızı, Hazreti Ali'nin zevcesi ve Hazreti Ömer'in kayınvalidesidir. validesidir. Nikah yapılırken 15 yaşında idi. Mehri 400 miskal gümüş olduğu Mevahi Bele Dünyede Sevik Gazvesinde yazılıdır. Bu 57.14 miskal altın karşılığı demektir. Bugün için 38 altın liradır. Ali radıyallahu anh 21 yaşında Ehl-i Beyt'tendir. Beyaz çok güzeliydi. Hicretten 13 yıl önce Mekke'de doğdu. 11. yılda 24 yaşında vefat etti. Hasan, Hüseyin ve Muhsin adında üç oğlu ile Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında iki kızı oldu. Resulullah'ın soyu Fatıma'dan devam etti. Zeynep Abdullah bin Cafer Tayyar ile nikahlanıp Ali ve Ümmü Gülsüm isimli çocukları oldu. Bunlara Şerif Caferi denir. Abdullah Resulullah'ın Haticeülkübradan olan son çocuğudur. Nübüvvetten sonra doğup Memedeyken vefat etti. Tayyib ve Tahir de denilir. Abdullah vefat edince As bin Vail Muhammed epter oldu yani soyu kesildi dedi. Allahü Teala inna ataayna ile as kafirine cevap verdi. İbrahim Resulullah'ın oğullarının üçüncüsü ve bütün çocuklarının sonuncusudur. Herakleos'un Mısır valisi olan Mukavkis'in hediye gönderdiği Mâriye'nin oğludur. Hicretin sekizinci senesi tevellüt edip, bir buçuk yaşındayken vefat etti. Hastayken, Resulullah kucağına alıp, mübarek gözlerinden yaş akardı. Vefatı için güneş tutuldu, dediler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunu işitince, ay ve güneş, Allahü Teala'nın varlığını ve birliğini gösteren iki mahluktur. Kimsenin ölmesi kalmasıyla tutulmazlar. Onları görünce Allahü Teala'yı hatırlayınız, buyurdu. İbrahim vefat edince ya İbrahim, ölümüne çok üzüldük. Gözlerimiz ağlıyor, kalbimiz sızlıyor. Fakat Rabbimizi gücendirecek bir şey söylemeyiz, buyurdular. Ehli Beyti, sevgili Peygamberimizin bütün aile fertlerine Ehli Beyt denir. Mübarek zevceleri, kızı Hazreti Fátıma ile Hazreti Ali ve bunların mübarek evlatları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ve bunların da çocuklarının hepsi. Ayrıca Peygamberimizin temiz soyunun bağlı olduğu haşim oğulları ehli Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ehlibeyte beyte mealen buyuruyor ki Allahü Teala sizlerden ritsi yani her kusur ve kirleri gidermek istiyor ve sizi tam bir taharet ile temizlemek irade ediyor. Ahsap Suresi 33. Eshab-ı Kiram sordular: "Ya Resulallah, Ehlibeyt kimlerdir?" O esnada İmam Ali geldi. Mübarek paltoları altına aldılar. Sıra ile Fatıma Tüz Zehra, İmam Hasan ve İmam Hüseyin geldi. Her birini bir tarafına alarak işte bunlar benim ehlibeytimdir beytimdir buyurdular. Bu yüksek zevata Ali Aba ve Ahli Resul de denir. Ehlibeyt-i Nebiyi sevmek ahirete iman ile gitmeye son nefeste selamete kavuşmaya sebep olur. Ehlibeyti sevmek her mümine farzdır. Server-i Alem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ki: Ehlibeytim Nuh aleyhisselam'ın gemisi gibidir. Onlara tabi olan selamet bulur. Geri kalan helak olur. Ehlibeyt-i nebevi'nin fazilet ve kemalatı pek çoktur. Saymakla bitmez. Onları anlatmaya, methetmeye insan gücü yetişmez. Onların kıymetleri ve büyüklükleri ancak ayet-i kerime ile anlaşılmaktadır. İmam-ı Şafii, ey ehl i, Beyt -i resul, sizi sevmeyi Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Namazlarında size dua etmeyenlerin namazlarının kabul olmaması kıymetinizi ve yüksek derecenizi gösteriyor. Şerefiniz ne kadar büyüktür ki Allahü Teala Kur'an'ı ı Kerim'de sizleri selamlıyor diyerek bunu en güzel şekilde bildirmektedir. Hazreti Enes diyor ki Resulullah'a Beytin içinden en çok kimi seviyorsunuz diye sordular. Hasan ile Hüseyin'i buyurdu. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki Rasulullah'ın yanındaydım. Hasan geldi. Ya Rabbi, bunu seviyorum. Sen de bunu sev ve bunu sevenleri de sev. Ve bir başka zaman da Hasan ile Hüseyin dünyada benim güzel kokularımdır buyurdu. Peygamber Efendimiz yine buyurdular ki benden sonra size iki şey bırakıyorum. Bunlara yapışırsanız yoldan çıkmazsınız. Birincisi ikincisinden daha büyüktür. Biri Allahü Teala'nın kitabı olan Kur'an'ı Kerimdir ki gökten yere kadar uzanmış sağlam bir iptir. İkincisi ehlibeytimdir Beytimdir. Bunların ikisi birbirinden ayrılmaz. Bunlara uymayan benim yolumdan ayrılır. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin hasta olmuşlardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali ve Hazreti Fatimaya bu ciğer parileriniz için bir adak adayın buyurdular. Hazreti Ali ve Fatima validemiz ve Fıdda adlı cahireleri üçer gün oruç adadılar. O iki cennet rayihaları şifa buldu. Ancak evlerinde yenilecek bir şeyi yok idi. Hazret Ali bir Yahudiden üç saa arpa borç aldı. Üçü de nezrettikleri oruçlara niyet ettiler. O ölçek arpanın bir ölçeğini Hazreti Fatima öğütüp beş adet ekmek pişirdi. Kendileri beş kişiydiler. İftar vakti oldu. O beş çöreğin birini Hazret Ali'nin önüne ve birini Hz. Hasan'ın önüne ve birini Hz. Hüseyin'in önüne ve birini Fıdda cariyeye ve birini de kendi önüne koydu. İftar yapacaklardı. Bir miskin gelip dedi ki: "Ya Ehlibeyt-i Resulullah, miskin Müslümanlardan bir miskinim. Bana yiyecek verin." Allahu Teala Hazretleri sizi Cennet nimetleriyle mükâfatlandırsın. Ellerindeki çörekleri ona sadaka verip kendileri su ile iftar ettiler. Ertesi gün yine oruç tuttular. Hizmetçi bir ölçek arpa daha öğütüp yine beş çörek pişirdi. İftar vaktinde önlerini alıp iftar edecekleri sırada bir yetim geldi. Beşi de çörekleri ona verip o yetimi sevindirip, kendileri su ile iftar edip uyudular. Ertesi günü yine oruç tuttular. O kalan bir ölçek arpayı da, beş çörek yapıp, önlerine aldılar. İftar edecekleri vakit, bir esir gelip dedi ki, üç gündür açım. Beni bağlayıp, yemek de vermediler. Allahü Teala Teâlâ için bana acıyın, dedi. Beşi de çöreklerini ona verip, Yine su ile iftar ettiler. Bunun üzerine ayeti i kerime gelerek Allahü Teala mealen buyurdu ki, bunlar adaklarını yerine getirdiler. Uzun ve sürekli olan kıyamet gününden korktukları için çok arzuladıkları ve canlarının istediği yemekleri miskin, yetim ve esirlere verdiler. Biz bunları Allahü Teala'nın rızası için yedirdik. Sizden karşılık olarak bir teşekkür, bir şey beklemedik, bir şey istemeyiz dediler. Bunun için Cenabı Hak onlara şerabu tahur içirdi. İnsan suresi 7 9 21. Ebu Hureyre diyor ki Peygamberimiz buyurdu ki, sizin iyileriniz benden sonra ehli beytime iyilik edenlerdir. Hazret Ali diyor ki, Peygamberimiz buyurdu ki, ehli beytime iyilik edenlere kıyamet günü şefaat ederim. Sırat köprüsünden ayakları kaymadan geçenler ehlibeytimi beytimi ve eshabımı çok sevenlerdir. İmâm-ı Rabbanî Hazretlerinin bildirdiği bir hadisi şerifte: Ali'yi seven muhakkak beni sevmiştir. Ona düşmanlık eden muhakkak bana düşmanlık etmiştir. Onu inciten muhakkak beni incitmiştir. Beni inciten muhakkak Allahü Teala'yı incitmiş olur. Buyuruldu. Resulullah Efendimiz buyurdu ki Allahü Teala bana dört kimseyi sev diye emretti. Onları kendisinin de sevdiğini bildirdi. Bunlar kim? İsimlerini bize söyler misiniz? Denildik de Ali onlardandır. Ali onlardandır. Ali onlardandır. Ebu Zer Miktat ve Selman. Ailem yüzünden beni incitenlere şiddetli azap vardır. Bir hadisi şerifte de Fatıma benim bir cüzümdür. Yani benden bir parçadır. Onu inciten beni incitir buyurdu. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye Fatıma bana senden daha sevgilidir. Sen bana ondan daha azizsin, yani kıymetlisin, buyurdu. Yine buyurdu ki, sizlere dini İslam'ı getirdiğim için bir karşılık istemiyorum. Yalnız bana yakın olan Ehlibeyt'imi sevmenizi istiyorum. İslam âlimleri Ehlibeyt sevgisini Son nefeste iman ile gitmek için şart görmüşlerdir. Bunlarda Resulullah'ın zerreleri vardır. Ehli Beyte kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazifesidir. Büyük İslam alimi İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh buyurdu ki: "Babam zahir ve batın ilimlerinde yani kalp ilimlerinde çok alim idi." Her zaman ehlibeyti sevmeyi tavsiye ve teşvik buyururdu. Bu sevgi insanın son nefeste imanla gitmesine çok yardım eder derdi. Vefat edeceklerinde başucundaydım. Son anlarında şuurları azaldıkta kendilerine bu nasihatleri hatırlattım ve o sevginin nasıl tesir ettiğini sordum. O haldeyken bile Ehlibeyt'in sevgisinin deryasında yüzüyorum buyurdular. Hemen Allahü Teala'ya hamd ve senâ eledim. Ehlibeyt'in sevgisi ehli sünnetin sermayesidir. Ahiret kazançlarını hep bu sermaye getirecektir. Resulullah'ın ehlibeyti üç kısımdır. Nesep soy ile akraba olanlardır. Halaları böyledir. İkincisi, temiz zevceleridir. Üçüncüsü, zevcelerinin başlarını taramak, yemeklerini pişirmek, odaları süpürmek, çamaşır yıkamak ve ev işlerini yapmak için daima evlerinde bulunan hizmetçi kadınlardır. Hariçteki işleri yapan, mescitte ezan okuyan Bilal, Selman, Süheyb de Hane-i Saadetten yer ve içerlerdi. Hazreti Fatima ile kıyamete kadar olan çocukları ehli beyittirler. Bunları asi olsalar da sevmek lazımdır. Bunları sevmek kalp, beden ve mal ile yardım, hürmet ve riayet etmek iman ile ölmeye sebep olur. Suriye'nin Hama şehrinde. Seyyidler için mahkeme vardı. Bu mübarek sülaleden doğan çocuklar iki şahit ile hakim huzurunda tescil edilirdi. Bu mahkemeyi İngilizlerin sadık dostu Mustafa Reşit Paşa kaldırdı.